İçin için beni üzersin. Ah ah, fıkır fıkır fıkır dama gel bana gel. Ah ah, fıkır fıkır fıkır dama gel bana gel. için için benden aa, aa, fıkır, fıkır dama gel bana gel aa, aa, fıkır, fıkır gel bana gel herkese merhaba 95.0 açık radyoda bilden sonraya bugün Zeki Müren'den dinlediğimiz bir İstanbul şarkısıyla başladık. Bugün sizlere İstanbul şarkıları dinleteceğim. Her ne kadar İstanbul çocukluk günlerimdeki İstanbul gibi olmasa da yine de özellikle pandemiyle birlikte evlerimize sığındığımız bu günlerde... Birçoğunuz gibi ben de Beyoğlu'nun Haliç'in, Samatya'nın Yedi Kule'nin sokaklarında volta atmayı, kapalı Çarşı'nın kalabalığına karışıp, Osmaniye kapısından çember taşı çıkıp oradan Sultanahmet'e ve aşağıya denize doğru can kurtaran'a inip sahilden kum kapıyı ve belki Samatya'ya, Yedi Kule'ye yürümeyi çok özledim. Gazeteci, yazar Adnan Genci tanıyanlarımız vardır. Adnan ağabeyi geçen hafta kaybettik ne yazık ki. Ben onu 2007'de Kadıköy'deki Ufuk Uras'ın seçim kampanyası sırasında tanımıştım. Sonra Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni kuran 2000 içinde yer almıştık. Ardından 2013'te bir Yeşil Parti girişimimiz olmuş ama uzun sürmemişti. Özlediğimiz parti bu değildi ve çok sayıda arkadaşımızla partiden ayrıldık. Ama birbirimizden ayrılmadık. Aynı grupla birlikte siyaset yapmaya devam ettik. Hazır olduğumuzu düşündüğümüz anda da yani geçen yıl 20 Eylül'de de hayal ettiğimiz dünyayı kurmak için hayal ettiğimiz Yeşiller Partisi'nin kuruluşuna doğru bir adım attık. Adnan abinin sağlığı iyi değildi ama orada da bizi yalnız bırakmamıştı ve ne yazık ki geçen hafta Adnan genci kaybettik. Şimdi ona bir Yeşiller Partisi borcumuz var. 20 Eylül'den bugüne geçen sürede partimizin kuruluşuna dair İçişleri Bakanlığı'ndan bir e, olumlu bir geri dönüş alamadık ne yazık ki. E, i̇şte açtığımız davayla hakkımız olanı istemeye Yeşiller Partisi'nin kuruluşunu tamamlamaya kararlıyız. E, çok isterdim Adnan abinin sağlığında bu olsun ama e, ne yazık ki e, olamadı. Adnan abi bir İstanbul tutkunuydu. Geçen yıl kalmaya başladığı bakım ile hastane arasında mekik dokurken bir taraftan da 45 yıldır yaptığı gibi gazetecilik yapmaya devam ediyordu. Tanıdığım en çalışkan gazeteciydi. İşte hasta yatağında yazdığı bazı bazı günlerde aynı gün iki gazetede ayrı ayrı çıkmış yazılarını okuyabiliyordu. Solcunun biri bir gün hemşin ve Çalışkan Kadınlar Ülkesi kitaplarının ardından yeni bir casus romanına çalışıyordu. 2016 yılında Yeşil Gazete'de bir şeyler yazmaya çalışırken daha iyi yazmanın inceliklerinde dostça bir üslupla benimle paylaşırdı. Evrim Kepenek de geçen gün yazdı. Onun gibi birçok arkadaşımızı da bilgisi ve deneyimlerini hovardaca paylaşarak teşvik etmiş. Radyo günlerini yaşamış tam bir radyo tutkunuydu Adnan abi. Tıpkı yazı yazma çabama destek verdiği gibi 2017 yılında Açık Radyo'da program yapmaya başladıktan sonra da yanımda oldu. Radyo programımı genellikle yayınlandığı saatte dinlerdi ve program devam ederken cep telefonuma pıt pıt düşen mesajlarıyla adeta buradayım devam derdi. Geçen yıl Açık Radyo'nun 25. yaşını bir yazıyla kutlamıştı. Sağlığım iyi değil Ercü. Hadi gel seninle de bir röportaj yapalım. Kendini Babil'den sonra programını anlat demişti. Röportajı yazarı olduğu medya günlüğünde yayınlamıştı. İlk ve belki de tek röportajım olacak. Gazetenin kurucusu Cenk başlamışla da onun sayesinde tanışmıştım. Başlamışla Genesis grubunu konuştuğumuz bir radyo programı yapmıştık. Öncesinde ona bu gelişmeyi yazdığımda yaşa iyi ve birikimli biridir. Rus rak müziğinden de söz etseniz yıllar önce Emin İgüz başta DDT grubu olmak üzere şahane parçalar çalmıştı demişti. Ve Programdan sonra da Şahane bir program yaptınız. Aklınıza sağlık mesajını göndermiştim. Bugün programda Cenk Başlamış'la birlikte ara ara buluşup birlikte program yapmaya karar vermiştik. Cenk Başlamış'la 31 Mayıs'ta yani önümüzdeki pazartesi Rusya'yı konuşacağız ve Rusya'dan şarkılar dinleyeceğiz. Adnan abi içinde DDT grubundan bir rak şarkısı çalarız. Hasta Yatağı'nda çok sevdiği İstanbul'u bir dizide anlatmıştı. Hadi abi gel bu yazıları radyo programıma taşıyalım demiştim. İşte bana 25 İstanbul şarkısı göndermişti. Bugün sizlere o şarkılardan seçtiğim birkaç tanesini dinletmek istiyorum. Adnan abi 12 yazılık seriye şu cümlelerle başlamıştı.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 Beyoğlu, Kadıköy, Boğaziçi, Prens Adaları, Yazıt ve Bakırköy onun usta kaleminden çıkan yazılarla daha da güzelleşmişti. Adnan abinin seçtiği şarkılarla programa devam ediyorum. Münir Nurettin Selçuk'tan dinliyoruz. Kalamış. Kalamış. Yok başka yerin lutfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan. Yok zehre teselli ne gülüşten ne bakıştan Bir tatlı huzur almaya geldik karamıştan. İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar Düşsün suya yer yer erisin, eski zamanlar Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar Bir tatlı huzur almaya geldik karamıştan. Yok başka yerin lütfune yazlar I'm not that good I've <laughs> been ama Anten Gencin seçtiği bir başka İstanbul şarkısıyla devam etmek istiyorum. E, Hamiyet Yüce Ses seslendirecek şarkıyı. E, ada sahillerinde bekliyorum. Sırada bir İstanbul şarkısı daha var. Bu şarkıyı da Adnan abi seçmişti. Safiye Aile'den dinliyoruz. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Kadıbime kolanı da gömlek ne güzel yara. Amlak ne güzel ya Adnan Genç çok iyi bir müzik yazarıydı. Adı sanı henüz duyulmamış isimleri bulup onları röportajlarla gazete sayfalarına taşıyordu. Ona bulduğu isimleri programa davet etmek istediğimi söylediğimde çok mutlu olmuştu. Ve isimlerini ardı ardına sıralamış ve ilişki kurmamı sağlamıştı. Mihrap Eski Ocak, Yeşim Kantekin, İzmir'den Sevinç Nazlı Yıldırım, Amerika Birleşik Devletler'de yaşayan Sırma Munyar ve Esin Gündüz bu isimlerden birkaç tanesiydi. Sırma Munyar ve Esin Gündüz, Berkeley'de müzik eğitimi almış iki müzisyendi. Önce Mihrap Eski Ocak'ta bir Feruz şarkıları programı yapmış ve programın son şarkısı olan Bint El Şalabiye'yi Feruz'un sesinden Adnan abi için çalmıştık. E programdan sonra ne güzelsiniz ya çok mutlu oldum mesajıyla bizleri onurlandırmıştı. E şimdi Feruz'un bu şarkısını sevgili Mihrap Eski Ocak'ın tül gibi sesinden dinleyeceğiz. E programa Süleyman Aslan Yürek Udu'yla Coşkun Kaymak'ta gitarıyla katılmıştı şarkı bir aşk şarkısı Binti Şelebiye ile ee, göçmen kızı olduğu söyleniyor Binti Şelebiye'nin ee, ve ona e, güzel sözler söylüyor badem gözüm seni yürekten seviyorum iki gözümsün kalbimsin şimdi bunları böyle Arapçadan Türkçe'ye çevirince çok, gerçekten çok yavan kalıyor yani o Arapçadaki anlam çok daha değişik yine de Çevre bir aşk şarkısı bir. Yani, tamam. O zaman dinliyoruz. Tamam. <gülüyor> Adnan Genç sayesinde tanınan bir başka yetenekli sesti Yeşim Kantekin olmuştu. Yeşimle Temmuz ayında bir program yapacağız ama şimdi sizlere onun güzel sesinde duyurmak istiyorum. Adnan Abinin de çok sevdiği bir Türküyü seslendirecek sevgili Yeşim. Elinde Kirezdali. Dali. Adnan abi'den son telefon mesajını 4 Mayıs'ta almıştım. İşte bu sabah etkinliklerim haberiniz olsun. Buralardayım anlamına geliyor. Gün içindeki başka gönderilerini okusam da pek yanıt yazmazsam lütfen yadırgama. Halim olmayabiliyor diyordu mesajında Adnan abi. Bir gün sonra 5 Mayıs akşamı geç saatlerde az önce sesini dinlediğimiz genç müzisyen arkadaşımız Yeşim giden bir mesaj düştü telefonuma. Ercüment abi Adnan abi ile ilgili bir durum var. Ortak tanıdık kimsem yok başka. Çözümsüz kaldım biraz. Yani Gata'ya Covid şüphesiyle yatmış. Beni refakatçi olarak çağırdı ama Covid servisi içinde yatıyor. Doktor ve hemşireler, hemşirelerle konuştum. Şu an için kötü bir durum yok. Sonuçları yarın belli olacakmış. Babında bir mesajdı. Sabah Covid teşhisi konmuş. İşte akşam üstüne doğru Adnan abiye ulaşabildim. Hastaneden çıkmak istiyordu ve sesi çok kötüydü. Yani konuşacak halde değildi. Çok kısa tuttuk konuşmayı. Yanında refakatçisi varmış. Sonra bir daha da ulaşamadım ona. Birkaç gün sonra yoğun bakımda olduğu haberini aldık ve sonrasında arkadaşların onu hayata tutma çabalarına şahit olduk. Adnan Genç bir yazısında 12 Eylül darbesinin hemen birkaç ay öncesinde Ankara Seyran Bağları'nda kaldığı huzur evinde ziyaret ettiği Enver Gökçe'nin yanından ayrılırken yaşadığı duyguları yazmıştı. Arkadaşlar hep deriz ya hani bu iş devrime kalır diye bu iş kalmaz işte. Dayanışma, vefa ve özveriyle örülü bir hayatı şimdiden oluşturmalıyız. Yoksa bizden bir şeyler olmayacak demiştim. Nitekim öyle oldu. Adında dayanışma olan parti bile kurduk ama çok lokal ve kişisel çabaların dışında kimseler, kimseciklere elini bile uzatmadı diyordu. Zor zamanlardan geçiyoruz yani bu ilk değil belki ve belki son da olmayacak ama zorlukların en katmellisini yaşıyoruz. Dayanışma bugünlerde en önemli kavram yani dayanışma, vefa, özveri deyince benim aklıma ilk anda hemen açık radyo geliyor. Radyomuz 26 yıldır dayanışmanın, özverinin ve vefanın en güzel örneğini sergiledi bana göre. Çalışanlarıyla, gönüllü programcılarıyla ve dinleyicileriyle dünyada işini az rastlanır bir yayıncılık kolektifini, bir dayanışma hareketini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta sonu 9 gün sürecek dinleyici destek günleri başladı. Sizlerin de desteğiyle pazar akşamına kadar sürecek olan destek günlerinde desteğinize her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tabi destekleriniz bu 9 günle sınırlı değil elbette. Yani yılın her günü, günün her saati Açık Radyo'nun web sayfasına girerek destek olmak istiyorum düğmesinden desteklerinizi radyomuza ulaştırabilirsiniz. Evet zor zamanlardan geçiyoruz ama dayanışma ile zorlukları bu kez de aşacağımızı düşünüyorum. Dayanışmadan söz etmişken 19 Haziran'da yapılacak bir dayanışma konserinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Pandemi nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirler nedeniyle e, sahnelerin, kültür merkezlerinin ve toplu eğlence mekanlarının kapalı olması ve konser, festival, şenlik ve benzeri etkinliklerin yasaklanması e, geçimini bu alanlardan sağlayan binlerce müzisyen için maddi anlamda yıkıcı olmaya devam ediyor. E, bu dönemde temel gereksinimlerini dahi karşılamakta e, güçlük çeker hale gelen müzik emekçileri e, Zor bir dönem yaşıyorlar. E, bu zorlukları bir nebze olsun hafifletmek amacıyla e, sizleri müzik emekçileri için e, dayanışmaya e, çağırmak istiyorum. E, Dayanışma Yaşatır Müzik Emekçileriyle Dayanışma Konseri 19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı 19'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Açık Radyo, İklimler ve Atölye Şiraz'ın katkılarıyla düzenlenecek konserin sanat yönetmenliğini Muammer Ketencoğlu üstlendi. Benim koordine etmeye çalıştığım gecenin moderatörlüğünü Cenk Güray hocamız gerçekleştirecek. Dayanışma biletlerine biletix.com'da ulaşabilirsiniz. Konsere katılacak e, müzisyen arkadaşlarımızı da e, kısaca e, tanıtmak istiyorum. E, Ali Kazım Aktağ, Efkar Rende ve Ayşegül Aykaç, Ayfer Düzdaş, Ayfer Vardar, Ayşenur Kolivar ve Kenan Yaşar, Ayşe Tütüncü, Banu Kanıbelli, Bahçeşehir Üniversitesi, Medeniyetlerin Sesi Koro ve Orkestrası, Birol Topaloğlu ve Yaşar Kurt, Brenna Mac ve Ladon Ensemble, Cenk Erdoğan, Kromas Korosu, Emin İgüs, Emre Dayıoğlu ve Teke Trio, Erkut Özkan, Evrim Ateşler, Grup Horizon, Gürcan Altan, Güler Gültekin, Haldun Karabudak, Havva Karakaş, İnce Saz, Janet ve Jacques isim, Kamuran Terzioğlu, Magma ve Boğaz Cicaz Korusu ailesi ve Masis Aram Gözbek, Marem Gökhan Şen, Melisa Tuğ ve Kübra Ocak, Mehmet Erenler, Mehmet Atlı, Melike Demirağ ve Ruhisu Dostlar Korusu, Mihrap Eski Ocak, Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu, Murat Toktaş, Siyasiya Bent, Mülip, Utandı, Sako Bent, Salih Korkut Peker, Samida, Selen Gülün, Süren Asaduryan ve Volkan İncives, Soduo, Susi Korosu Almanya'dan, Şuşan Kalataş, Tangesta, Tangueros de İstanbul, Teneke Trampet, Ulaş Özdemir, Vokalis, Yansımalar, Yasemin Yurduşan Çanakçı ve Erkan Çanakçı ve Yeşim Kantekin. Detaylı bilgi için anadolu-musikkulturleri.com adresine bakabilirsiniz. Hepinizi müzisyen arkadaşlarımızla dayanışma için bir bilet almaya davet ediyorum. Desteğiniz ve dayanışmanız için. Şimdiden çok teşekkürler. Adnan abi bir saatlik bir programda anlatmam kolay değildi. Bu nedenle hafta sonu Yeşil Gazete'ye onu yazmaya çalıştım. Babil'den sonrayı bir şarkıyla kapatmak istiyorum bu haftada. Bu programın ve bundan önceki programların kayıtlarını Facebook Babilden sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Şarkıya geçmeden önce izin verirseniz Adnan abiye, Adnan Gence'ye birkaç sözüm olacak. Bana verdiğin destek için, dayanışman için, Abil için çok ama çok teşekkür ediyorum Adnan abi. Radyoda program devam ederken cep telefonuma pıt pıt düşen mesajlarını... Azrail'inat e son anına kadar yazdığın güzel yazılarını çok özleyeceğim. Sen şimdi orada yoldaşların Sarkis Seropyan'ı, ustamız Sarkis Çerkezyan'ı, Hrant abi'yi güzel yazılarına konu ettiğin Komidas Vartapet'i bulmuşsundur. Onlara da çok selam. Yani burası bıraktıkları gibi. Biz de öyle. Bazı şeyler biraz daha iyi olsun diye uğraşmaya devam ediyoruz. Sevgiyle, dostlukla. Programı bir şarkıyla kapatıyorum. Az önce bir Ferus şarkısında dinlediğimiz sevgili arkadaşım Mihrap Eski Ocak. Bu kez kendi bestesi olan bir İstanbul şarkısını seslendirecek. Bu şarkıyı Adnan abi de çok severdi. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0... E, açık Radyo'da Babil'den sonra da e, yeniden e, buluşabilmek dileğiyle. E, hepinize iyi bir hafta diliyorum. E, dayanışmayla e, nice yıldız. Akşam olunca süslenir İstanbul gerdanına takar incisini uzanır geceye saçları gölgesi hmm. İçinden neler geçer mi bilsen İçinden neler Susmaz fikirleri Örter bütün karanlığı Güzelliği Bir de sabah olsun gör İstanbul